I know. I know.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 Doğunun fethini müjdelediğini bildirdi. Duydunuz mu? Muhammed ashabına Yemen'in, Şam'ın, doğunun kalelerini vaat ediyormuş. Yoksa sen de mi inandın bu boş sözlere? <gülüyor> Biz evimizden dışarı çıkamıyoruz. O bize köşklerden bahsediyor.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 Bizler Muhammed'e beyat eden erleriz Sağ kaldıkça İslam yolundan hiç dönmeyiz Düşman görünmeden şu hendeyi bitirebilseydik Vaktimiz az kaldı neredeyse gelirler Selman ne güzel düşündü bu hendek kazmayı bir de çalışmasına bakın 10 kişilik iş yapıyor ya Resulullah bakın üstü başı toprak içinde kaldı sadece toprak mı dikkatli bakın Resulullah açlığını bastırmak için karnına taş bağlamış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 Dostun Huyay bin Ahtap. Aç kapıyı. Huyay bin Ahtap. Seni yanıma almayacağım. Uğursuz adam. Hep kavmimin başına bela taşımıştır. Şimdi beni Muhammed ile olan anlaşmamı bozmaya zorlayacak. Kap. Yazıklar olsun sana. Kapıyı aç. Ey Huyay, Asıl sana yazıklar olsun. Sen uğursuz bir adamsın. Kavmine hep zarar getirdin. Onları mahvettin. Şunu bil ki...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 Cephede antlaşmanın bozulduğunu duyan mücahitler tedirgindi. Arkadan savunmasız kadın ve çocuklara yapılacak olan saldırı, hendeğin zayıf kalan bölgesi, açlık, soğuk çölgeceleri, mücahitlere düşmanla yüz yüze kılıç kılıca vuruştukları Bedir'i, Uğdu özletmektedir. Her yan çepeçevre düşman, dost Allah, onun Resulü bir de onlara kucak açan toprak. geniş yay yüzünde Müslümanlar şimdi Hendekle Kale arasına sıkışıp kalmışlardı. Hem de eski dostları, eski arkadaşları, eski akrabaları tarafından. Birbirine çıkar bağına bağlananlar, birleşmişler. Yahudinin öncülüğünde birleşmişti kavimler Müslümanların karşısında tek yumak, tek millet olmuşlardı. Bu birleşme dünya durdukça tevhid karşısında sürüp gidecek.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 Beli Kurayza'nın arkadan saldıracağı haberine karşı Peygamber Efendimiz 200 kadar sahabeyi Medine sokaklarında devriye olarak görevlendirdi ve onlara sabaha kadar tekbir getirmelerini emretti. Bu sesler yakından geliyor. Evet değil mi? Bilmiyorum. Anlamak zor. Nasıl da bağırıyorlar? Sayıları da hiç asa benzemiyor. Ne oldu sana korkuyoruz Korkuyorsun. Yoksa saldırmaktan geçiyoruz ee, Konuşsana korkak. Taş mı geziydin? Evet. Korkmuştu Hüeyi. Korkudan dona kalmıştı. Çünkü tek bir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 sonunda Hendey'in zayıf yerini tespit ettiler. Atlar hep oradan sürüyorlar. Şuna bakın. Şu atını hızlandırıp atlamaya çalışan Amr değil mi? Evet, evet. Oklarınızı ona nişanlayın. O Arapların en iyi savaşçısıdır. Ama çok iyi koruyor kendini. Şuraya bakın, Hendey geçti. Benimle savaşacak kim varsa çıksın meydana. Benimle çarpışacak kimse yok bu Bağırmaktan sesim kesildi. Beni bağırmaktan kurtaracak kimse yok mu? Karşılık veren kim? Ali'nin sesini duymuyor musun? Ben senin davetine aciz olmayarak geliyorum diyor. Hey Ali! Senin kanını dökmek istemem. Senin babam benim dostumdu. Şu rüzgardan duyamıyorum ki ne diyor? Ali ben senin kanını dökmek istiyorum diyor. Resulullah Ali'nin arkasını sıvazlıyor. Ya Rabbi! Onu zaferle bize döndür. O senin yolunda Habibinin izindedir. Rabbim onu bize müşteyle döndür. Bunu sen istedin ey çocuk. Arapların içinde benimle çarpışacak birinin çıkacağını sanmazdım. Ayaklarının üstünde sağlam dur şimdi. Hahahaha <gülüyor> Şuna bakın Biraz önce cenazeler ağatçısı olarak Beni yere sereceğini söylüyordu Şimdi ise beni Allah'a ve Resulüne itaate Ya da Medya'ya geri dönmeye çağırıyor Birincisini geç bu bana gerekmez İkincisini Kureyşli kadınlar Bile yapmaz Ben Bedir'in intikamını alıncaya kadar Süslenmeyi bile kendime yasak ettim Seni çuval gibi yere serecek Güçteyken bunu nasıl yaparım fakat sen korkuyorsan sana izin verebilirim. Demek ölmeyi tercih ettin. Hadi ölmeyiz. Başladılar. Allah'ım. Yardımını esirgeme. Toz duman içindeler. Görünmüyorlar. Eyvah. Sıyırtı. Aa!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 Sahabelerini zorluk çemberinde bu denli kararlı gören peygamber efendimiz memnun oldu ve onlara dua etti.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 Allah Resulü'nden emir alan Nuhayn, Beni Kurayza Yahudilerinin karargahına yöneldi. Bakın, Gatafan kabilesinden Nuhayn geliyor. Bir haber mi getiriyor acaba? Nuhayn, ne bu halin? Üzüntülü görünüyorsun. Haberler hoşuma gitmiyor. Niye Nuhayn? Ne oldu? Benim eskiden beri size karşı olan sevgimi ve dostluğumu biliyorsunuz. Biliyoruz Nuhayn. Seni eskiden beri tanırız.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 Benden size bir sır. Saklayın bu sır. Çok, Çok doğru, doğru, doğru, doğru. Anlayayım doğru, arkadaşım. Tapabilirler. Taparlar yaparlar. Beni Kurayza'dan ayrılan Noayn, Kurayza'dan ayrılan Noayn, bir gün önce aynı safta yer aldığı Ebu Süfyan ve Hizifler ordusu karargahına gider. haberler var mı Noa'yım? Hmm, haberler çok kötü Ebu Süfyan Ölüm bile bu haberlerden daha iyidir Çabuk söyle be adam Ne geveliyorsun ağzında hmm, Yahudiler Muhammed ile yaptıkları antlaşmaya Tekrar dönmüşler ve Ona şu haberi göndermişler Yaptığımıza çok pişman olduk Eğer Kureyş ve Gatafan liderlerinden Bir kısmını alıp öldürmek üzere sana versek Bu seni memnun eder mi? Sonra geriye kalanlara karşı Senin yanında savaşırız Bu haberi Yahudi dostlarımdan aldım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 İzden bu kadar çabuk ayrılıp adamlarını yüzüstü bırakıp gidiyorsun ha. Şimdi her akıl sahibi Muhammed'in yalan söylemediğini anladı. Ey Halid! Herkesten çok senin böyle söylemeye hakkın yok. Neden o? Çünkü Muhammed senin babanın şerefini iki paralık etti. Reisiniz Ebu Cehil'i öldürttü. Bırakın tartışmayı! Bu uğursuz yerden bir an önce gidelim... Ya eyhellezine amenu zekurunu nimetallahi aleikum iz jaatkum junud saarsalna aleihim rihan ey iman edenler allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın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 giren iş karamdı, zorluk hesabı zafer giren iş karamdı. Küfür oluncaya dek, küfür bitinceye dek. Hendek, endek, endek, endek kendî akrabaları yıkmak için kuşatan kendi akrabaları yıkmak için kuşatan zulün efke kuşan zulün efke kuşan hendek hendek hendek hendek Allah'ın sevgilisi aradıyor geceyi Allah'ın sevgilisi aradıyor geceyi Savunun Medineyi, Savunun Medineyi. Hendek, Hendek, Hendek, Hendek. Savunun Medineyi, Allah'ın devletidir. Savunun Medineyi, Allah'ın devletidir. Allah'ın rahmetidir, Allah'ın rahmetidir. Hendek, Hendek, Hendek, Hendek. Geçmezler Hendek'i, Allah erleri kazdı. Geçemezler değil Allah erleri kazdı, Allah Resulü kazdı, Allah Resulü kazdı. Hendek, hendek, hendek, kendek zorlu bir imtihandı, azimle savaştılar. Zorlu bir imtihandı, azimle savaştılar, şafağa ulaştılar, şafağa ulaştılar. Hendek, hendek, hendek, kendek çarttı yüreklere aşamadı hem değil çarptı yüreklere aşamadı hem değil zafer olmuştu hemdek zafer olmuştu hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek hemdek